Merhaba, Kamus'la güreşteyiz bir pazartesi sabahı daha. Ben Didem Gürza, ben Evrim Demirören. Bugün e, Kerem aramızda yok. E, yemek başlıklı programlarımızın sonuncusunda içmek, içki, içecek başlıklarıyla i̇çecek devam ediyoruz. İçecek mekanları ve mekanları devam ediyoruz. Evet, sözlüklerle başlıyoruz her zamanki gibi. Türk Dil Kurumu sözlüğünden vereyim. İçmek, bir sıvıyı ağza alıp yutmak... Sigara, nargile, dumanını içine çekmek, bir sıvıyı içine çekmek, toprağın suyu içmesi gibi. Ayrıca da içki kullanmak, o çok içer gibi bir anlamı var içmenin. Evet ben de en temel ihtiyaçlardan biri olan içeceklerin arasında en başında gelen suyla ilgili bir tanım okuyacağım. Ama benim tanımım gene Türkiye Cumhuriyeti sokaktaki insanın sözlüğü Akdoğan Özkan'ın o yüzden gene biraz alaylı. ...havanda döverek siyasi hayatımıza lezzet kattığımız kimyasal bileşik. Bu birinci anlamı. İkinci anlamı, Tanrı'nın orta sınıfları şişmanlatmak üzere var ettiği bir besin maddesi. <gülüyor> Su içsem yarıyor evet. değil mi? <gülüyor> Tam da o. <gülüyor> Bu e, sudan yola çıkarak e, Zeki Tez'in acayip sözlüğünde hay yayınlarından... ab Hayat'ın e, karşılığı verilmiş. Farsça kökenli bir sözcük ab. E, yaşama suyu, hayat suyu anlamına geliyor... Çeşitli türlerde ve çok zamanda karmaşık reçetelere göre hazırlanan kuvvetli alkol içerikli ilaç olarak tanımlanmış. İşin ilginç yanı hemen her toplum ve kültür sonsuz yaşama kaynağının peşinde olduğu için buna bir kelime bulmuş. Şöyle örnekler var. Zaten sözcükler üzerinden giden bir program. Arapçada mael hayat deniyormuş buna. Latince de aqua vitae. İngilizce'de İngilizce Water of Life, Fransızca'da Udovi, Almanca'da Lebenswasser, e, telaffuzlarımda ufak tefek <gülüyor> sorunlar olabilir, e, İskandinav ülkelerinde Aquavit... Ve Türkçe'de e, eski Türkçe'yi kastediyoruz. Bengi su deniyor. Bengi zaten ölümsüzlük anlamına geliyor. Hı hı hı hı. Benim aklıma şey geldi Didem. Bir bitkiyi toprağa ektiğimizde, tohum ektiğimizde, bitkiyi diktiğimizde verilen ilk suya da can suyu ha, denir. vermek denir değil mi? Evet. Evet. Bizde ocağın suyunu e, hızla e, yok eden bir tür olarak aslında bu e, programın içine bir eleştiri de e, katalım. E, yeraltı kaynakları e, hızla azalıyor, hı hı hı. E, işin kötüsü e, bir de kirletiliyor e, toprağa yapılan e, bir takım şeyler veya katılan e, kimyasal e, malzemeler, petrol çıkarma esnasında hı hı, gerçekleşen hı. şeyler ve e, çok fazla e, azınlığın kullandığı suyun e, diğerlerinin su hakkını elinden alması. Hı hı. Ki su hakkı diye bir program da var Açık Radyo'da. E, bir de problem başlığı yani su. Problem başlığı var. Aslında içecek su bulamamak en çaresiz durumu ifade eden deyimlerden de birisi herhalde. E, TDK'de ile ilgili kalıplaşmış sözler ve deyimlere baktığımızda da içecek suyu olmak. Oradan içeceğimiz suyumuz varmış diye ben duyardım bunu. Birazcık nasip kısmet meselesi zannederdim. Bir yere gitmesi kısmet olmakmış. Mesela işte ha. ne bileyim Mardin'e de gidiyoruz oradan da içecek suyumuz varmış ha. gibi. Onun dışında yine dostluk, arkadaşlık ilişkilerini... Iı, tanımlamakta kullandığımız Ben de bilmiyordum böyle bir kullanımda. Ben olduğumu. de içecek suyu olmak böyle hani içecek suyumuz varmış, artık kısmetimiz nasibimiz varmış gibi oradan yani bir yerle ilgili oraya Bilmiş. gitmesi kısmet olmak. Bir de işte dostluk ilişkileri bağlamında kullandığımız Bilmiyorum. içtikleri su ayrı gitmemek. Ha evet. Var bu ıı, yaşam kaynağı su aslında şeye baktım ıı, yemek yemeden ortalama bir insanın dayanma süresi. Ne kadar ve su içmeden ne kadar Şimdi tabi ki bunlar genetik özelliklere Kişinin sağlık durumuna Dayanma gücüne göre değişiyor ama Ortalama olarak e, söylememiz Gerekirse yemek yemeden bir ay Su içmeden ise 7-10 gün dayanabiliyor hmm. Yani sağlıklı ortalama bir insan ki Eğer Açlık grevlerinde su alınabilirse bu süre 40 güne kadar uzaması mümkün ki ondan sonrası maalesef hmm. mümkün değil. Mübrem ihtiyaç dedikleri <gülüyor> şey yani. <gülüyor> evet. Su ile ilgili en son Flober'in yerleşik düşünceler sözlüğünde gene e, döneminin yerleşik düşünceleriyle alay ettiğini görüyoruz. Ne demiş su için? Paris'in suyu ishal yapar. <gülüyor> Bir tanım daha. Deniz suyu yüzerken insanı kaldırır. Tam da yerleşik düşünce yani klişeler evet. <gülüyor> sözcü. Şimdi e, alkolsüz içeceklerden çay ve kahve de yoğunlaşıyoruz. Argo sözcüğüne bakmadık mı? Argo sözcük anlamlarına. Kerem göndermedi mi? Kerem göndermedi. Sizin ağzınıza yakışmaz dedi. <gülüyor> ee, ve argo sözcüğüyle ilgili kaynaklardan e, mahrumuz Marhumuz böylece. Mahrumuz bu hafta sevgili <gülüyor> dinleyenler. Evet şimdi çay ve kahveye geçiyoruz. Gene tanımlar var ben. De, Hı -hı. ...Türkiye Cumhuriyeti... E, ...sokaktaki insanın sözlüğü... ...çayı şöyle tanımlamış... ...İngilizlerin sadece akşamüstleri beşte... ...bizimse günün her saati bulabildiğimiz... ...sunabildiğimiz imkan demiş... ...burada e, komik bir örnek vermiş... ...altında ben kısaca Hı -hı. söylüyorum... E, işte, ...Alanya'da bir otel... E, ...five o'clock tea e, Hı -hı. olduğunu belirtiyor... E, ...bir Hı -hı. yazıyla önünde... ...hemen yanındaki kır kahvesi de... ...şey yazıyor sonra... E, ...bizde her saat five o'clock tea vardır... Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> ...diye... Keza kahvenin tanımı da var gene Aktunaneska'nın sözlüğünde. Hı hı. İki lafın belini kırıp bir sıcaklık yakalamayı garantilemek için neredeyse kömür haline gelene kadar kavrulan madde hı. ve çok bilip sevdiğimiz sözü örnek cümle vermiş. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Kahvenin böyle bir birleştirici gücü de var ee, sanırım bir fincan kahvenin 40 yıl Hatırı vardır. Ben bugün e, yine bu kökenlerle ilgili şimdi kahva Arapça koyu şey öz suyu anlamına geliyor. E, ancak bu Arapça sözcüğün etimolojisi tartışmalı. 15. yüzyıl ortalarında Yemen'de kaydedilmiş hiç. 16. yüzyıl başında Yemen'den İstanbul'a ve daha sonra Avrupa'ya götürüldüğü düşünülüyor. Hemen kahvenin. burada çok kısa Hı. araya gireyim. Murat Belge'nin e, kutsal kitabım olan Tarih Boyunca Yemek Kültüründe... ...Yemen dışında... E, ...Afrika kökeni de olduğu kahvene... Evet. ...ekleniyor. Hı -hı, hı -hı. Ee, Osmanlı'dan Macaristan'a... ...oradan İngiltere'ye taşınmış kahve kültürü... ...ve 1650 yılından önce Oxford... ...sonra Londra'da açılan kahvelerde... ...giriş ücreti olarak bir peni ödenmesi... ...ve hemen her konuda derin sohbetlerden... ...yararlanılabilmesi... ...bu mekanların halk arasında peni üniversitesi olarak... ...anılmalarına <gülüyor> yol açmış hatta. Ben bugün sabah bir tweet gördüm... ...tam da bunlara çalışırken... Kahve, kahva, kaffa, kofi, kafe. Hiçbiri Anadolu köylüsünün dilindeki gayfe kelimesinin tadını vermiyor. Yu yumuşak kadifemsi demiş. Köken bilim diye bir Twitter hesabı vardı benim Aha. takip ettiğim. Tam da bunu çalışırken karşıma çıktık. Gayfe diye kullanımını hatırladım. Kendi çocukluğumda yaşlıların büyüklerimi Evet yumuşak kadifemsi tanımı cidden çok uymuş. Gayfe yani Türk e, diline söyleyişi de uygun de. söyleyişi de. <gülüyor> Twitter demişken hemen araya reklam alıyoruz. Aa, evet. Kamusla Güreş Twitter adresimizi de takip ederseniz kullandığımız pek çok şeyi orada yayınlıyoruz. Kahve ile ilgili bende gene bir Flauber tanımı var. Yerleşik Düşünceler Sözlüğünden. Neymiş yerleşik düşünceler? Zihne açar, hı hı. yalnızca lahardan gelen kahve iyidir. Önemli bir yemekte ayakta içilmelidir. O dönem böyle bir hı şey varmış hı hı. demek ki. Kahveyi şekersiz içmek pek fiyakalıdır. Doğuda yaşamış olduğunuz havasını verir. Ha, bir de böyle bir bakış açısı <gülüyor> var. Evet. Zaten e, kahveye İslam'ın şarabı, e, Müslüman içkisi gibi de yakıştırmalar yapılmış zamanında. Hı -hı. Evet, kelime kökeni olarak da şunlar var. E, Çin'de aslında te diye telaffuz edilen bir sözcük. Ancak mandarin yani yönetici e, seçkinlerin Çincesinde ça diye telaffuz ediliyormuş. Biz de bu telaffuzdan etkilenerek çayı kullanmışız. E, İngilizce ve Fransızca'daki t ve t ise... Daha başta belirttiğim Çincedeki T'den alınmış ama hep bir Çin kökenli oluş söz konusu. Bizim gibi çay diyenler Rusları biliyorum evet, ben. Ruslarda. Roman ya da da çay. Evet, hı hı, orada da. Demek ki çay, evet. kuzey ve doğu. Eki Rus etkisi ya da Osmanlı etkisi Romanya'da bilmiyorum ama Rumence de çay. Aa, Hı -hı. Onu bilmiyordum Bu e, konuda ben de zamanında Uğur Tanyeli'nin e, bir takım kültür derslerine katılmıştım Orada Tanyeli Hoca şeyden bahsetmişti Hani şimdi çay deyince e, böyle e, Hint, e, İngiliz çayı ve geleneği çok ön plana çıkıyor gibi Ancak her şeyden önce e, Çin'den e, geliyor e, İngiltere'ye gelmesi çok daha ileriki yüzyıllarda Ancak İngiltere'nin Hindistan e, üzerindeki e, bu işte hükmünü sürdüğü ...dönemlerde... E, ...oraların e, çay, ekmek... ...ve hı -hı, ürün almak hı -hı, ve hı -hı. bu... ...satılabilecek bir ürün e, olması... ...ticari e, yanını gördükleri için... ...orada ciddi hı -hı, bir çay hı -hı. ekimi... ...yaptırıyorlar... ...sonra İngilizlere geliyor... E, ...neredeyse işte 17. yüzyılda... Hı -hı, ...18. Hı -hı. yüzyılda yaygınlaşıyor... ...keza Türklerde de böyle çay... ...hayatın vazgeçilmez bir parçası gibi... ...ancak... E, ...1900'lerin e, neredeyse ortalarına... ...kadar çay diye bir şey yok... Hı -hı. Ee, i̇lk defa 20'lerde bir üretim, e, önce Bursa'da Hı. hatta sonra Karadeniz'de evet. bir ekim Hı -hı. söz konusu. Ve e, günlük hayatımızın içine bu kadar yaygın bir biçimde girip kahvaltıların onsuz olmaması falan anca 50'ler sonrasına... Sohbetlerin, Denk sosyalleşmenin yok. bir parçası Hı -hı. olması Hı -hı. dikkatimi çekmişti benim. Ee, evet, başka çayla ilgili e, mesela çayın... E, aslında en üst tepesindeki üç yaprak en nitelikli e, yapraklarıymış ve onlardan yapmak gerekiyor ama Murat Belge'nin kitabında bizim hükümetlerimizin <gülüyor> e, dördüncü, beşinci en alttaki yaprağı da kullanacağız gibi bir yaklaşımla aslında neredeyse artık ota dönen bir çay e, üretmeye, <gülüyor> kullanmaya e, döndüklerini söylüyor. E, o yüzden bizde mutlaka demlemek gerekiyor. E, Tat daha iyi olsun diye hı hı. ancak gerçek e, Hint ya da Çin ya da Sri Lanka çayında böyle bir muamele etmek gerekmiyor çaya zaten bizimki kadar demlense zehir gibi olurmuş hı hı hı. E, çünkü asıl o en üstteki en değerli yaprakları kullanıyorlarmış hı hı hı. E, son zamanlarda bir de yeşil çay Yeşil çay, beyaz var. çay, sağlıklı olmak için çay tüketmek... E, ...çay e, içme alışkanlıkları kişilere, kişiliklere göre değişir... ...kimisi ince belliden sever, kimisi kupadan sever, evet. kimisi limonlu sever... ...bazı evet. arkadaşlarımız <gülüyor> evet. özellikle... <gülüyor> evet... E, çayların, kahvelerin e, biraz da sosyal mekan olarak birleştirici güçleri var... ...kahve, e, kafeler şimdi günümüzde nasılsa... ...bizim yaşadığımız yer modada da artık kafeden <gülüyor> adım ilmiyor. atacak yer yok... Biraz kahvelere bakalım mı? Bakalım. Sosyal mekan olarak. Hem de geçen programlarda değinemediğimiz edebiyatçılarımıza da değinmiş oluruz. İlk kahveler 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da görünmeye başlanmıştı. Daha, sonra daha sonraki yüzyıllarda batılı tarzda kafelerin açılmasıyla özellikle Cumhuriyet döneminde edebiyatçılar başta olmak üzere sanatçıların uğrak yeri hı hı. haline geliyor. Ee, ve bu mekanlarda bilirsin birçok edebiyat e, dergisinin ilk tohumlarının atıldıkları yerler Doğru. aslında. Özellikle bir de Fransa'da bu e, şairlerin ve düşünürlerin... E, Kafeleri çok Paris'te Hı. adlarıyla e, Oturduk öne Oturdukları çıkan... yerler hala evet. muhafaza edilir. Osmanlı'nın ilk kahvesi de aslında 1554'te kalede açılmış. Ve o zamana kadar kışla, pazar yerleri, evler ve cami dışında yeni bir toplumsallaşma imkanı yaratmış insanlara. Osmanlı'nın farklı toplumsal katmanları içinde hepsinin bir birleştiricilik e, işlevi var. Ve Tanzimat'tan sonra artık gazetelerin de yayınlanmasıyla birlikte 19. yüzyılda... Gazetelerde kahveye girmeye başlanıyor ve kahveler, kıraathaneler gerçekten bu kültür mekanları haline geliyor. Yani sadece olan, oturulup ha, çay kahve içilen, tavla okey oynanan yerler değil. O dönemde çok daha farklı işlevleri var. Bu anlamdaki ilk kahve de Okçular Başında. Sarafim Efendi'nin kahvesi 1857 yılında açılmış. Müdavimleri de Namık Kemal Süleyman Paşa, oh. Hasan Süpüye. Tam bir şiir ve edebiyat. Evet, bu mekanlar? Efendim kahveyi e, müzik arasıyla e, kapatıyoruz. Lafını kahveyle kesin. Lafını kahveyle kestim, <gülüyor> <gülüyor> kahveyle kestim Efendim bunu çalamayacağız çok uzun ama Johann Sebastian Bach'ın e, bir kahve kantatı varmış. İlgilenenler YouTube'dan bulup dinleyebilirler. Ama biz Bob Dylan'dan One More Cup of Coffee'yi dinleyeceğiz şimdi. 94.9 açık radyoda yemek programlarının sonuncusunda içmek, içki, içilecek şeyler başlığı altında ilerliyoruz. Mekanlardan bahsediyordu Evrim. Onlarla devam etmeden ben e, en temel içeceğimiz olan suyla ilgili eee önce 600-500 e, yıllarında Tales'in hayatın kaynağını su olarak gösterdiği bilgisini hmm. bir paylaşmak istiyorum. Güzel mekanlar sanatçılar bilgisiyle Devam ediyor. Efendim. Kahvelerin birleştirici gücünden bahsediyorduk tam da. Osmanlı'nın son yıllarından Cumhuriyet yıllarına kadar uzanan dönemde de İkbal kahvesi var. Edebiyatçıların mekanı. bütün ünlü edebiyatçılar burada, tanışmalar burada olur. Tampınar ha şimdi burada tanışmış mesela. Diden. <gülüyor> Dergah dergisinin oluşumu yine Oo. burada olmuş. Önemli mekan. 30'lu 40'lı yıllarda Beyazıt'taki küllük kahvesi. 1940 kuşa edebiyatçılarının hemen hepsi buranın müdavimi. Asaf Alet Çelebi, Yahya Kemal, Faruk Nafiz, Ahmet Hamdi Tanpınar. Adlara bak. 1940 yılında Abidin Dino Küllük dergisini çıkarıyor. Meseret Kahvesi var daha sonra. Salah Birsel burayı tüm İstanbul'un kahvesi olarak niteliyor. Ee, yine bazı dergilerin yönetim yeri, oluşum yeri, Rıfat Ilgazların yürüyüşü buradan çıkmış meselen. Kahveler var, e, pastaneler var, Lebon pastanesi var. Aa, evet, Marquis. 19. yüzyıl ortasında Fransız Edouard Lebon tarafından e, türünün bu kafe geleneğinin ilk örneği Osmanlı'da. Hmm. E, şapkasız beyefendi He. ve hanımefendilerin giremediği söylenir. Namık Kemaller, Ziya Paşalar, daha sonra Servet-i Finuncuları, Fecrati Camiasını, Yahya Kemalleri, Abdülhakamitleri e, yine burada ağırlamış. 1940'da Marquis var. Nissoaz var Doğru hı hı. Ee, Bir de Fransa'daki kahve geleneğinden e, Bayağı etkilenmiş olsalar hı hı, gerek hı hı. Orada da e, Sartre ve pek çok düşünürün Edebiyatçının hat, hat, Hatta hala adlarının Masalarda sandalyelerde hı hı. yazılı olduğu hı hı. Bir Kültür hı hı. söz konusu Evet, şimdi e, sıcak içecekler e, ve onların mekanından e, Hı -hı. kısaca e, alkollü içecekler başlığına menüde Hı -hı. geçiyoruz. Hı -hı. E, geçmişle ilgili e, küçük bilgiler, anekdotlar var elimizde. Mesela ayaklı meyhane diye bilinen adamlardan söz ediliyor, temizledikleri koyun bağırsağının ucuna musluk takıyorlar, içine de rakı doldurup bu bağırsağı bilmem kaç kere bellerine doluyorlar ve sokakta satıyorlar onu gibi bir bilgi, hı hı. hayli ilginç. Ee, onun dışında e, mayalanmanın e, en eski tarihi Mısır'a dayandırılıyor. E, Arpa'dan yapılan birayla ilgili e, çok geçmişe dayalı bir tarih söz konusu. Hatta onların eski tanrılarından Osiris'in e, bu içkiyi yaptığı, öğrettiği söyleniyor. Mayalanmadan başka damıtma tekniği var. Bir de damıtma tekniği 11. yüzyılda Araplar tarafından bulunmuş. Hatta arika terledi, teri damladı fiilinden de... Her türlü damıtılmış içkiyi karşılayan Arak sözcüğü e, ortaya, ortaya çıkmış. <gülüyor> Gene geçmişe dair şöyle bir bilgi var. Avrupa'da Germanik kabileler de mayalanmış baldan içki yapıyorlar. Ve sonuçta arı tarımdan daha önce var olduğu için yani mayalanmış baldan yapılan içkinin e, çok daha eski olan e, bir e, <gülüyor> içecek <gülüyor> olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bundan başka ee... Hristiyanlıkta e, kutsal bir e, özelliği olan e, şarap var. E, İsa bu benim etim, bu da e, kanım demiş son akşam yemeğinde ekmek ve şarap için. E, bu da şaraba banılmış ekmek yemenin yani kominyon ayinin e, Hristiyan cemaatine girmenin bir e, yolu olduğu bilgisini de bize hatırlatıyor. Keza çok daha geçmişe gittiğimizde eski Yunan e, kültüründeki şarap tanrısı Diyanüzos'u ve hı -hı, onun hı -hı. eğlantilerini hı -hı. anıyoruz, hasat şenliklerini. Perignon Dom Pierre Perignon adlı bir Keşiş var 1600'lerde ve 1700'lerin Başında yaşıyor O şarabın Daha uzun süre Yaşayabilmesi için Tıpayı başına koyduğumuz Mantarı bulan kişi oluyor O zamana kadar hep Şeyde bulunmuş Hıçlarda ve çok daha az Tutulabilmiş bir süre sonra bozulmuş ee, bir de şarap tadıcılarla ilgili Murat Belgen'in bir bilgisi var. Ee... Çok ilgi çekici yani e, ağız ve damak tatları e, ve bilgileriyle normal insanın üstünde e, bir takım şeyleri fark ediyorlar. Yani bir yudum alıyor ağzına ve bölgesi için Burgonya demekle kalmıyor. Hangi şatonun, hangi bağının, hangi yılının ürünü olduğunu hı hı hı. hatta kullanılan fıçının tahtasının hı hı. E, ne olduğunu bile söyleyebiliyor. Çok gelişmiş bir tat ve koku duyusuna hakim olmaları gerekiyor. Evet. Zaten. Evet. Başka ne var? Sözcü kökeni olarak baktığımızda vodka'nın ismi Rusça su anlamına gelen vodadan geliyor. Ve zaten Ruslar da bunu telaffuz ederken vodka diyorlarmış. Vodka diye. Bilmiyordum hiç bu böyle bir kökeni olduğunu. Bu araan Farslı'daki karşılığı da mey. içmesi haram olan içkileri kapsıyor. Yine bunlarla ilgili bunların tüketildiği mekanlar yine Türk kültür tarihinde oldukça önemli. Cumhuriyet döneminde sayıları Artmış 1950'li yıllardan itibaren genç edebiyatçıların bohem olarak tanımdıkları yaşantı biçiminin e, sürdürdükleri mekanlar bunlar. Leyla Erbil'in, Demir Özlü'nün, Hilmi Yavuz'un hmm. e, dönem edebiyatçıların anılarına bakılırsa sadece içkiye tüketilen yer olmaktan e, ziyade başlı başına bir okul hepsi. Kültür alışverişi yapılıyor buralarda bir şair yeni bir şiir mi yazdı orada kalkıyor okuyor bunu. Felsefi tartışmalarda Hegel konuşulacak mesela. Hemen yan masalar birleştiriliyor. <Gülüyor> ee, çok e, meşhur kulis var o dönemde. Aa, evet. Ee, Canan ki degüstasyona gelmezler ya. Evet. Orhan Veli, Çiçek Pasajı'nın ünlü degustasyonu. Lambo, e, Said Faik ve Orhan Veli'nin eğlenceli dostluklarının mekanı. Cumhuriyet. Aynı zamanda Kadıköy'e bakacak olursak, e, edebiyatçılarıyla da... ...ünlü e, Kadıköy biliyorsun... E, ...Cemal Süreyya hatta kızdırırmış hepsini... ...içinizde Kadıköy iskelesine en yakın... ...ben oturuyorum... <gülüyor> <gülüyor> ...diye... E, ...Ahmet Rasim papazın bahçesini mekan tutmuş... ...o dönemde vapur iskelesiyle çarşı arasında... ...birçok mekan var... ...Deniz, Hamburg, Fıçı, Hatay gibi. Aa, evet, Bostancı'daki değil mi? Bostancı'daki Hatay sanırım oraya 1985 yılında e, taşınıyor. Bina, 1967'de kurulmuş ve e, orayı da meşhur eden Cemal Süreyya. neredeyse onunla özdeşleşmiş durumda evet. Hatay. Evet. Efendim bir program daha bütün anlatmak istediklerimiz bitmeden tamamlanıyor. Hoşçakalın demeden yemek programlarının artık sona erdiğini... ...yemek, gurme, vejeteryan, vegan, mutfak, hı hı. besin, sofra, lokanta, içme sözcükleri hı hı. ile yemeğe bakabildiğimiz kadar Bakalım Baksak. gelecek programda hangi sözcük, hangi çağrışımlarla, hangi açılımlarla bizleri nereye götürecek... Bilmiyoruz onu şimdiden. Evet, e, hoşçakalın diyoruz. İyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar hepinize.